1373 numaralı konu Abdullah bin Mesud'un ilmi Abdullah bin Mesud şöyle dedi Ben Kur'an'ın hangi suresinin hangi konuda indiğini biliyorum Eğer benden daha fazla Allah'ın kitabını bilen birisini işitseydim ve bulunduğu memlekete develerle gidilmiş olsaydı ona mutlaka varır ondan öğrenirdim Muhammed'in S A eşabından birçokları ile oturup kalktım her biri bir göl gibiydi Göl vardır bir kişiyi, göl vardır iki kişiyi, göl vardır on kişiyi, göl vardır yüz kişiyi kandırır. Bir göl de vardır ki, yeryüzündeki bütün insanlar içseler hepsini kandırır. İşte Abdullah bin Mesud bu türden bir kimseydi.